Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulil mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve mansara lenhü ve men ittaba'hu biihsani le Kaçıncı maddeye varmıştık? 5 mi? Evet. Sünnet bizim yanımızda Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın nedir diyor? Âthâr Hadis ıstılahında Âthâr Hadisten daha genel bir manadır Niye? Âthârın içinde ne vardır? Resulullah'ın sözleri vardır Aleyhisselatü Vesselam Fiilleri vardır Hayatı vardır Sahabenin sözleri vardır Sahabenin hayatı vardır Hepsi bir aradadır Hepsine yani geçmişten gelen Bütün nakillerin Peygamber ve sahabesine dair Aleyhisselatü Vesselam bütün nakillerin genel adıdır artar. Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan gelenlerdir diyor yani. Evet. <gülüyor> ha, e, sünnet tefsirun Kur'an ve hiya delalun Kur'an. Sünnet Kur'an'ın tefsiridir, Kur'an'ın delilleridir diyor o. Ve neyse fî sünnet kıyas. Sünnette de kıyas yoktur diyor. El şerh. El sünneti yani. Nebiyyi, sellem, Sünnetten kastı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti, yolu demektir. Ve hiye Kur'an. O e, Kur'an'ın tefsiridir sünnet. Hı. Ve zâlike enne bil bi azza ve İnsanlara indirilenleri açıklayasın diye sana zikri indirdik diyor. Anlaşıldı mı? Nahl suresi 44. ayet. Sünnetin teşrii olduğuna, hadis inkarcılarına getirecek en büyük şeydir bu. Delildir Kur'an'dan. Sana zikri indirdik ki insanlara indirileni açıklayasın diye. İnsanlara indirilen Kur'an. E peki indirdiğimiz zikir o zaman? O da sünnet işte. Anlaşıldı mı inşallah? Sünnet indi ki ne olsun diye Kur'an'ın tefsiri yapılsın diye. Kur'an nasıl hüccetse sünnet de hüccet. Bugün Kur'an'ın hüccet olduğunu kabul edip de sünnetin hüccet olmadığını söyleyen insanlar ahmaktırlar. Niye? E, sünneti getiren adamlar Kur'an'ı getirmişler. O zaman Haşa Kur'an da hüccet değil Haşa. İnsana bakıyorsunuz bugün saçma sapan konuşuyorlar. Diyorlar ki ya e diyorlar mütevâtir hadisin dışında hiçbir hadis hüccet değildir. Mütevâtir hadislerde şurada zaten Kettani toplamış zaten bir iki alim toplamış bir kitap yani o kadar. Adedini ben unuttum onun haricinde o zaman hadis kalmıyor piyasada. E siz diyorsunuz ki mütevâtir hadisin dışında hadis yok. Niye? Bir iki tane rivayetler olmazmış bu Çok gelmesi gerekiyormuş. E Kur'an'ın bütün ayetleri iki tane sahabe şahitliğinde yazılmış. O zaman Kur'an niye hüccet? Değil mi? Yani aynı mantıkla baktığınız zaman Kur'an'ın haşa hüccet olmaması gerekir. Haşa. Kur'an iki sahabe eşliğinde hatta Tövbe suresi 128. ayet bir sahabenin şahitliğinde yazılıyor, o kitabe getiriyor, diğer kişi de ben şahidim, Resulullah bunu yazdırmıştı diyor. Normalde diğer bütün ayetler iki tane ile yazılıyor. İki, herkes iki tane kitabe getiriyor. Koyun dirileri, kemikler, yazılan levhalar onları getiriyorlar. Kur'an'ı toplarken, sahabe cem ederken. E şimdi eğer sünnet hüccet değilse, Kur'an da hüccet değildir aşağı. Sünnet hüccet değilse Kur'an da hüccet değildir haşa. Haşa biz bunu söylemiyoruz. Kur'an da hüccettir, sünnet de hüccettir. Çünkü biz ikisini de aynı kaynaktan almışız. Ben söylüyorum sünnet inkarcılığın sonu ateizmdir. Veya İslam'ı inkar etmektir. Veya Kur'an-ı Kerim'i inkar etmektir. Niye? E çünkü birazcık delikanlıysalar, birazcık yani e, usluplarında samimiyseler ve asıllarına bağlı ise bu insanlar... Kur'an'da da hüccet olarak kabul etmemeleri gerekiyor. Ama Kur'an'a gelince yok. Niye? Toplum onu tazim ediyor. E Kur'an'ın farklı farklı ayetlerin farklı farklı kıraatları yok mu? İbn-i Mesud'un e, mushafında olan ziyade bir lafız şeyde yok. Zeyd İbn-i mushafında yok. Bir ayeti mesela aynı ayet. Aynı ayette bir tane ziyade lafız var İbn-i Mesud'un mushafında. O öyle e, şey yapmış, kaydetmiş. Haşa şimdi o zaman Kur'an da mühccet değil yani haşa. Kur'an'ın bir tane ayetini inkar eden tekfir ederler. Az, az önce mesela ne işledik? Kabir azabı mevzunu işledik. E kabir azabını inkar eden biz diyor inkar ediyoruz diyor. Zaten diyor yoktur ki diyor. Nasıl olacak diyor adam diyor yanarak ölmüş diyor. Ona nasıl kabir azabı olacak? E ahmak adam sen rüya görmüyor musun yatağında yatıyorken? Zannediyorsun ki beş kilometre yol koşmuşsun, bir uyanıyorsun, kanter içinde kalmışsın. E bir yere gitmiyordun, olduğun yerdeydin. Heee gördün mü bak demek ki ruha yapılıyormuş. Ben yani zaten kabir azabının hani e, ihtilafını anlatmıştım. Kabir azabının ruha yapıldığında icma var, ittifak var. Ama kabir azabı bedene midir beraberinde bedenedir diyenler var, demeyenler var. Orada bir hilaf var. Ama kabir azabı ruha icma ile yapılıyor, açık yani o ortada. Anlaşıldı mı inşallah? O, o, o çünkü yanan bir adamın bedeni yanmış zaten. Yani nasıl olacak? Külünü yaktıran adam gibi mesela. Adamın bedeni kül olmuş yani nasıl olacak? Cesedi yok ortada. Ama ruhu malum. Ruhu diğer aleme geçti. Diğer alemde artık ona her türlü azap eğer hak ediyorsa yapılır. Netice itibariyle sünnet eşittir, Kur'an'dır. İmam Berbehari'nin dediği gibi Kur'an'ın sünneti olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha büyüktür diyor. Kur'an'ın sünneti olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha büyüktür diyor. Seleften nicelerinin sözleri var. Kur'an'ı mı sana versinler Sünnetimi diyorlar sünneti versinler bana. Niye? Çünkü Kur'an'ın tefsiri sünnet. Sünnet olmasa nasıl, nasıl anlayacaksınız? Alın size bir örnek Elam Suresi'nde. <gülüyor> Onlar ki iman ettiler, imanlarına zulüm karıştırmadılar. Buhari Müslim şunu rivayet ettiler ki Abdullah ibn Mesud dedi ki: "Ey yücelem Resul, Dedi ki insanlar hangi biz nefsinize zulmetmez ey Allah'ın Resulü? Hepimiz günah işliyoruz. Ayette de diyor ki o iman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar, yani günah karıştırmayanlar. He? Onlardır hidayet üzeri olanlar. O zaman biz kafiriz. O zaman hidayet üzere değiliz çıkardılar sahife. Geldi peygambere dediler. Nebisası dedi ki bu, bu sizin bildiğiniz de değildir yani. Elen tasman kavlül lokman. Lokman'ın sözünü işitmediniz mi? İnne şirklere durulmanın alayım. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Yani bu ayette kastedilen zulüm büyük şirktir. E peygamber bu açıklamayı yapmasa nereden bileceğiz? Ben derim ki büyük şırktir. Biri çıkar der ki günahlarına sayıracağız. O yüzden Kur'an'a ihtiyacımız var. Niye mutezileler ve hariciler cehennemden çıkışı inkar etmişler cennete girişi? Çünkü sünneti kabul etmiyorlar. Çünkü sünnet fakir bu insanlar. Çünkü Kur'an'da göremiyorlar kendilerince bunu. Sıratı inkar ediyor mu ve hariciler öyle mi? Niyemiş? O konuda hadisler varmış, hadislere güvenmiyormuşlar. E Allah Kur'an'da demiyor mu? O gün cehenneme uğramayacak yoktur. He? Resulullah demiyor mu cennetlikler geçecekler sıratın üzerinden aleyhissalatü vesselam? Bak mümin bile cehennemden geçmek zorunda cennete girmek için. E ayet diyor ki o gün oraya uğramayacak yoktur Meryem suresinde. Uğramayacak yoktur derken içine girecek demiyor ki. Geçecek yani. Ha? Bak Kur'an'da da sıratın delili var. E, gören insan için Kur'an'da da var. Hani mealciler Kur biz Kur'an'ı kabul ederiz başkasını kabul etmeyiz diyen. Ebu Davud'un hadisi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Gün gelecek diyor. Böyle göbekli biri arkasına yaslanacak. Karnı tok. Böyle gerile gerile diyecek ki. Bana Kur'an yeter. Ben onda olanı alırım. Başkasını almam diyecek. Peygamber bunu haber vermiş. Ebu Davud hadisi bu. Aleyhisselatü Vesselam. Böyle insanların geleceğini söylemiş. Bugün öyle bir zamanda yaşıyoruz. Aynı şekilde kabir azabını inkar ediyorlar. Diyorlar ki kabir azabı yoktur. İşte niye hadisler var? Uydurma. E Kur'an'a bak. Mü'min suresinde Allah demiyor mu? Firavun ve adamları gece gündüz cehenneme atılırlar. ve şey, Ateşe sokulurlar. Kıyamet günde denilir ki azabın en şiddetlisini onları sokun. E, kıyamet günü girdikleri azap cehennem. Ondan önce sabah akşam sunuldukları ateş neresi? Öldükten sonra. İşte orası da kabir. Onun da kabul etmiyor. Onun da bir tevhül getiriyor. E... Tekâsür Suresi var. Her komut Hatta kabirleri ziyaret edene kadar diyor insanları çoğaltmak alı koydu diyor. Her <gülüyor> komut İnsan çoğaltmak alı koydu. Malı çoğaltmak, kadını çocuğu çoğaltmak. Hatta <gülüyor> hatta <gülüyor> Hayır hayır bileceksiniz. Kelâ lo ta'lamun yakin. İlmel yakın göreceksiniz. Thumme le taravunna ha aynel yakın. Sonra da gözünüzle göreceksiniz. Thumme le tus'elunna yevme idin alinna. Sonra da o gün nimetlerden sorulacaksınız. E aynel yakın ne zaman? Kıyamet günü cehennem, cennet o kadar şey görüldüğü zaman. Peki kabri ziyaret ettikten sonra ilmel yakın neresi? He? Orada kabir işte. Hazreti Ali diyor ki bu sure nazil olunca biz kabir azabına iman ettik diyor yani. Bu surenin inzaliyle beraber. E şimdi bunlar Kur'an'dan da cahiller yani. Niye cahiller? Çünkü sünnetin cahiller. Kur'an'ı kim biliyor? Sünneti bilenler biliyorlar. O yüzden sünnet, sünnet, sünnet, sünnet, sünnet. Doğru nakilleri toplayıp, sahih nakilleri toplayıp, Resulullah'ın sünnetini vesselam, bilen adam dini talim etmiştir, dini öğrenmiş demektir. Devam. Tamam. Ve sünnetul me'mur ittibaiha. Hiye aqwalü'n-nebiy sallallahu ve ve Nebi Sahasem'den nakledilen takrirler, nasıl takrir? Nebi sallam bir gün mescide gelmiş, bakmış ki yaşlı sahabeler var zikir yapıyorlar kendileri tek başlarına. Zikir yaparken sayıyı unutmamak için zikir yaptıkça hurma çekirdeğini kenara koymuş. Peygamber susmuş geçmiş alayhi vesselam. Bu nedir? Peygamberin takriridir. Yani ikrarıdır. E, yanlış olsaydı haram bidat olsaydı Resulullah diyecektik aleyhissalatü vesselam yapmayın bunu. Şimdi burada bir şey daha hatırlatalım. O toplu zikir bidattır yani. Abdullah İbni Mesut'tan gelen doğru da Abdullah İbni Mesut'un işte mescide giriyor insanlar toplu zikiri yapıyorlar diyor. Daha peygamberin kapları eskimedi. Siz ne çabuk bidatlara bulaştınız. Orada Abdullah İbni Mesut'un kaç çıktığı şey e, sünnetin haricinde insanların toplanıp biri başlarında diyor ki haydi subhanallah deyin hepsi subhanallah diyor 300 defa mesela. Biri diyor elhamdülillah deyin 500 defa biri başında diyor sayıyorlar böyle bir zikir. Yoksa orada yaşlı sahabenin yaptığı sabah akşam zikirleri sünnette valide olan mesela 100 defa la ilahe illallah ve laul mulku ve laul hamdu ve la kadir demek. Adam yüzü unuttuğu için hurma çekirdeğiyle sayıyor. Anlaşıldı mı? İkisi farklı mevzular. E Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada susunca ne oluyor bu? Takriri, sünneti oluyor. Nasıl takriri? Ev ef'alihi ya da kendi yaptığı fiilleri var. Onlar da bize sünnettir ama her fiili değil. Ama her fiili değil. Nasıl? Örnek verin. Sekiz evliliği. Dokuz, ev, dokuz kadını bir arada bulundurması Aleyhisselatü Vesselam nikahında. Değil mi? Bize dörde kadar. فَنْكِحْهُ مَاتَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَّةَ ruba Kadınlardan ikişer üçer 4'er hoşunuza gidenlerden nikahlayın diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Bize 4'e kadar izin verilmiş ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 11 tane nikahlamış. Biri vefat etmiş Hazreti Hatice. Birini de boşuyor hastalığı sebebiyle. Kadının avret mahali hastalıklı. Peygamber onu boşuyor Aleyhisselatü Vesselam o yüzden. Diğer geri kalanlar bir arada bulunmuşlar. 9 tane kadını bir arada Resulullah nikahlamış. Başka Peygamber'e has olan fiiller. Peygamber'in mesela e, gece namazı aleyhissalatü vesselam. Yani ona farz kılınmış. Onun da, onun da bir fiili ama bize o yapmıştır diye bize de sünnet olmuş. Az önce götürdüğümüz haddesi işte şey, ekmesi, Her Fidan ekmesi mesela. Allah razı olsun. Ona has olan mesela bir mevzu daha. Yani bundan sayısı ve örnekleri arttırılabilir. Fiilleri ama ona has olmayan fiilleri, takrirleri ve Resulullah'tan nakledilen bütün sözlerle neyiz? Ona tabi olmakla memuruz biz. Ona tabi olmakla memuruz. Evet. Fahiha şerh li maani li maani ve idahum bunlar çünkü Kur'anın izahı ve manalarıdır. Yıqtasar aliyhe ve yulhaku biha ghiru ghiruha minma la Evet. Vahwa ma'na kounhi la yuqasu aliyhe. Ve lakin iza tudhha hukmu umma fi kulli ma fihi. فالمراد بالقياسنا أن لا نلحق بسنة الشيء ليس منها ونجعلها من السنة ونقول إنهم منصوص عليه ولكن قد يدخل في ذلك القياس الذي يراد بها إلحاق المسائل بما يشابهها عند يشابهها عند عدم النص فيها. Burada diyor kıyasdan maksat, kıyasdan irade edilen şey ne değildir? Hani bizim ilk aklımıza gelen şey değildir. Manas şudur ki sünnetteki bir şeyi başka bir nastan kıyasla yola çıkartıp benzetip hüküm olmaz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kabre fidan dikmiş o zaman biz de dikebiliriz gibi bir kıyasla sünnet ihdas edilmez. Sünnet nasıl bilinir? Resulullah'ın bize gösterdiği ölçülerle bilinebilir Aleyhisselatü Vesselam. Anlaşıldı mı inşallah? Yoksa e, İbnül Kaym Rahimeoğlu'na e, şeyde... İlem-ül adlı kitabında İmam Ahmed'in usulünü ve selefin usulünü anlatırken edile Şer'i'ye sayıyor kuran Sünnet. icma diyor, icmanın çeşitlerini anlatıyor. Sonra kıyas diyor, İmam Ahmet diyor, zarurette kalmadıkça kıyasa başvurmazdı diyor hüküm çıkartırken. Ama zaruret olursa artık yapacak bir şey yok. Mesela o konuda hiçbir nas yok Kur'an ve sünnette, icmada da bir şey yok. Ne yapıyor? Artık zaruri kalmış. Onun hükmünü belirleyecek. Ne yapıyor? Onu ona kıyas ediyor mesela. Anlaşıldı mı burası inşallah? Ama kıyas bu manada bir kıyası zaten ümmet kabul etmiş. Ama diğer manada insanın işte eşya isim verirken bunun örnekleri nasıl verilir bilmiyorum da. Mesela bir adam bir tane hadis okuyor. O hadiste peygamber bir şey yapmış veya sahabe bir şey yapmış. Yani sahabe bunu yaptıysa o zaman kıyasen biz de bunu yapabiliriz çıkmaz. Böyle istimbat olmaz hüküm çıkartılmaz ya tabi bunun tafsilatının ve boyutlarının anlaşılması için sünnetin çok iyi idrak edilmesi gerekir evet <gülüyor> Kife, yani. ya insan sünnet öğrenirse akide de ona yeter yani sünnet akidede de ona yeter <gülüyor> yani kim ondan bir şey izafe eder, arttırırsa o bidatçının tekidir. <gülüyor> yani her ihtiyaç edilen şey bidattır, o da sapıklıktır, geçmiştir diyor. Yani, yani bidatçı kişi hatalıdır, yanlış yolda olandır. Hı. sünne ve ala hali min Allah. Sünni ise sünnete yapışan, isabet eden Allah'ın nuruna ve hidayetine isabet eden kişi demektir. Hı. 8. He. Ona misaller verilmez. Ve la tudraku bil ve İnnemahu'l ittiba ve hava. heva. Heva ve akıllar değil idrak edemez diyor. Ve tudriku bi'l ukuli ve'l ahwa. Ne hevalarla ne de akıllarla idrak edilmez. İnnemahu'l ittiba ve terkü'l heva. Şüphesiz ol nedir? Tabi olmadır, hevaı terk etmektir. Kastı nere? Sünneti anlatıyor gene. He. Asharh. La tudrabu laha'l emsal karat <gülüyor> <He. gülüyor> nah suresi avin avin lima la Allah'a misaller getirmeyin. Allah subhanahu wa bilir siz bilmezsiniz diyor. Bugün cahil müşriklerin çoğu ne yaparlar? Misaller getirirler. Ya şimdi ne var kardeşim yani? Ölünün arkasından okuyoruz işte. Adamın isim şeklinde kıyas. İşte diyor Resulullah diyor ibadet edin demiyor mu? Al biz de ediyoruz mesela. Veya işte Resulullah demiyor mu kişi öldüğü zaman e, amel defteri kapanmaz biri de salih evlattır deyip oradan neyin istimbatını yapıyor Kıyaslan işte başka bir mevzunun alakası olmayan bir mevzunun istimbatını yapıyor. Allah Azze ve Celle de bunu inkar ederek ayette ne diyor? Allah'a misaller getirmeyin Allah bilir siz bilmezsiniz. وَهُوَ <gülüyor> çaala bi ma illa li ila allah suresi 3. ayette olduğu gibi müşrikler de ne yaptı kıyasla ilahlarını kabullendirmeye çalıştılar haşa ne dediler biz onlara ibadet etmiyoruz Allah'a yaklaştırsınlar istiyoruz ibadeti Allah'a yaklaşmak dediler kıyas yapıyorlar ondan kıyas ediyorlar halbuki Allah'tan başkasını ibadet o. Yani kıyas bütün müşriklerin ortak vasfı yani. Tabi batıl olan bir kıyas. Her zaman altını çizerek ifade ediyoruz. Hı. Bunlar bizim Allah katına şefaatçilerimiz diyorlar. Ne alakası var? İbadet ediyorsun o adama. Şefaatle ne alakası var? Evet. Evet. Ve diye Evet ne diyorlar müşrikler bu Kur'an keşke bu köyden yani bu kariyene köy belde yerleşilen yer keşke buraya indirilmeseydi dediler. Başka birine inseydi yani <gülüyor> Bize düşen diyor peygamberi tasdik etmek, sünnetiyle amel etmek, onu reddetmemek, onu tevillerle böyle kendimizce, aklımızca çıkardığımız şeylerle saptırmamak, değiştirmemek. Tıpkı diyor nuzul hadisinde olduğu gibi, nuzul hadisindedir. Şimdi buraya gelecek işte yan buna tabarak eva dünya hayfu yabqa tulusulleyil Allah azze ve celle gecenin üçte birlik vakti olduğu zaman ne yapar yer yüz semasına iner. Şimdi anladınız mı neden kıyas kıyas anlatıyor? Burada neyi kastediyor? Adamlar kıyas ediyorlar diyorlar ki şimdi Allah gecenin üçte birinde diyor yer yüz semasına iner diyorsunuz ya diyoruz evet Rasulullah diyor. E diyor şimdi Allah aşağı istiva etmiş istiva oturmak demek. Şimdi arştan iniyor. Arş boş kalıyor diyor. Sonra diyor dünyanın bu tarafındayken bu tarafı gece oluyor bu sefer. Bu tarafa gidiyor. Arşa hiç istiva etmiyor o zaman aşağı diyorlar. Bak kıyaslan haşa haşa akıllar ne yapıyorlar? Haşa Allah'ın ve Resulünün naslarını ölçmeye kalkıyorlar. Allah Azze ve Celle böyle bir şeyden münezzehtir. Allah her şeye kadirdir. Ol der, verir Kıyas edilmez. Yani el deyince sen hemen ahmak gibi... Kendi insanın, beşerin elini getirirsen olmaz haşa. Bu küfürdür. Kıyas etmeyeceğiz. Hiçbir şey kıyas etmeyeceğiz. Rahman iki eli vardır, ikisi de sağdır diyor. Kıyas ediyor insan, sapıyor haşa. Veliyyadu billah. Evet. Anlattığım meseleyi söyleyelim. vel Akılcılar hepsini saptıran şey kıyastır. Diyorsun ki, Kıyamet günü müminler Rabbilerini görecekler bu Müslüman itikadıdır. Ya diyor, göz diyor mahluk değil mi arkadaş? Evet. Mahluk mahluku göremez mi diyor? Diyorsun evet. Ya o zaman diyor Allah mahluk mudur haşa sen göreceksin Allah valiyalı Ya nereden çıkardın arkadaş? Allah ol der olu verir. Senin gözün Allah'a ihata edemez Haşa. Latuddriule abısar Va Yudrikulaısar, bakışlar onu idrak edemez o bakışları idrak eder. Ama bakışların idrak edememesi görememesi demek değildir. Siz şimdi güneşe şeye baktığınız zaman yalnızdaki çok büyük bir cisme bakıyorsunuz yalnız öyle bir büyük bir cisim var ki tamamını göremiyorsunuz ama bir parçasını görüyorsunuz. Anlaşıldı mı? Siz ona bakmış oluyor musunuz? Bakmış oluyorsunuz değil mi? Bu kadar idrak edemez kimse Allah azze ve celle'yi bakışlarıyla. Allah her türlü 90 sıfatlardan nedir? Münzehdir. Evet. Ve la bil fa'l murad beşer an idraki el Burada irade edilen şey beşerin, insanın aklının kasır olmasıdır. Yarım olmasıdır, gaybi işleri anlayamamasıdır insan aklının. En basitinden maddi, zahir şeylere baktığınız zaman insanın gözleri traktörün tekerleğinin geri döndüğünü dö görer değil mi? Traktörün tekerleği geri dönmüyor aslında. Göz gördüğü şeyde yanılıyorsa görmediğini nasıl idrak etsin? Akıl ve beyin gördüğünü idrak etmekten acizse aslında gören göz değildir, gören beyimdir. Arkaya lastiğin döndüğünü gören beyinse bunu idrak ediyorsa yanlış idrak ediyorsa zahir işlerde, gaybi işlerde nasıl idrak edebilirse bunlar kesinlikle akılla bilinecek mevzular değildir. Bize düşen nedir Allah Azze ve Celle'ye teslim olmaktır gayb haberlerini. <gülüyor> Ham, mesela şeriatın e, ahkamının hikmetini anlamak örnek. İşte kız çocuğu işeyince kuca suyla yıkamak gerekiyor. Erkek çocuğu işeğince yıkanmıyor. Biri kalkıyor diyor. Niye kardeşim? Ondan sonra mesela Akika'ya bakıyorsunuz. Bazı alimler demişler ki kız çocuğuna kurban Akika kesilmez demişler. Bazıları demişler kesilir ama erkeğe iki kıza bir demişler. Naslar var bu konuda. Hadisler var. Biri kalkıyor diyor. Niye? Ondan sonra bakıyorsunuz. Ee, di, ölünün diyeti mesela birini öldürmüşler. Kız, biri birini öldürmüş. Karşılığında ne alınacak? Diyet alınacak değil mi? Diyete bakıyorsunuz erkeğe bir diyet belirlenmiş. Kadının diyeti erkeğin diyetinin yarısı mesela. Yani Allah Azze ve Celle bunları bir hikmete binaen böyle kararlamıştır, belirlemiştir. Bunların nedenliği ve nasıllığı ve niçinliği bizi alakadar etmez. Kesinlikle bunun bir hikmeti vardır. Allah Azze ve Celle subhanahu wa bunu en iyi bilendir. Biz sadece kendi penceremizden görebiliriz. Halbuki Allah bize bildirseydi, ya gerçekten böyle olması gerekiyormuş diyecektik. Zaten şu anda da dememiz lazım da yani şu anki bu kasır akıl o hikmeti görseydi diyecekti evet bu olması gerekiyor. İşte burada iman ortaya çıkıyor. Nedir iman? Teslim olmaktır. Hem Kur'an'a hem de sünnetteki Nasr'a. فَاِنَّ <gülüyor> هُنَاكَ مَنَا فَرَضَ عَلَى بَعْدٍ فَرَائِثٍ ve mahramat ve avrul şubhati fi tashkīl fi şerriyeti her. Kel hikmeti ya niye tavaf ediyor insanlar? Allahu alam Allah emretmiş yani. Hikmeti nasıllığı Allah Azze ve Celle bilir. Ve takbîl hajar hajar el öpmek, değil mi? Ya niye yapıyoruz? Yani millet birbirini yiyor orada öpacağız diye. Ya alt üstü taş değil mi? İslam şirki yok etmek için gelmedi mi? He? İslam taşlara tapılmayı yasaklamak için geldi. Ama bu sünnettir diye millet taşı yapışıyor, öp öpmeye çalışıyor, birbirini eziyor, kadın erkek birbirine değiyor, harama bulaşıyorlar. Artık abartmış insanlar mevzuyu değil mi? Ama Allah Resulü bunu böyle emretmiş. Akıllan, misallan bu iş olmaz. Aa. Nazar boncuğuna ibadet ediliyor. Nazar boncuğu bir taş o zaman bunu öpüyorsalar bu da şeydir siz söyleyin adını. E, bu da e, o zaman şirktir. Şimdi Türkiye'de tekfircilerin zihniyetine bakın adam işte kurban kesiyorsa diyor müşriğin kurbanını kesiyorsa diyor o zaman ona şey yapıyordur ibadetini kabul ediyordur bak misaller kıyaslar. Ya ne alakası var arkadaş yani adam et murdar olmasın diye kesiyor. İmam Ahmet Hristiyanların kilise için kestiği kurbanı Müslüman keserse o kurbanı yemek helaldir diyor. Adamlar kilise için kesiyorlar diyor Müslüman gelip keserse ettir diyor. E bu Müslüman da gidiyor müşrikler kurban kesiyorlar. Şeriatın emrettiği bir ibadet hani şeriatın haricinde ihtas edilmiş bir ibadet değil. Adamlar sadece itikatları bozuk dinleri imanları bozuk yani. Ama şeriata mutavuk bir amel yapıyorlar. O da gidiyor onların kurbanının kellesini kesiyor ki et murdar olmasın diye. Ama kıyaslan gittiği için akıllan gittiği için ne yapıyor? İstinbat yapıyor. E din kıyaslan istinbat kıyaslan çıkarılmaz hüküm yani şeylen e, kıyaslan çıkarılmaz. İstinbat neyle yapılır? Açık şeriyin naslarla yapılır. Evet. Walhiyekmut fi tahrim riba. وهي تحصيل مال تراضي <gülüyor> Adamlar karşılıklı razılar ama şeriat gene buna haram kılmış. İki tarafa da haram kılmış yani. Hani alana değil sadece. Verene de faize haram kılmış. Ama bunda da bir hikmet var Allah Azze ve Celle biliyor. Yani i̇ki tarafın rızası var. İki tarafta nefsin nefsinin hoşuna gidiyor. Zinada lezzet alıyorlar. Ama buna rağmen iki tarafa da İslam zinayı haram kılıyor şeriat tatarrab tatarrab nefs ha içmek mesela o da lezzet veriyor nefse hoşuna gidiyor ama Allah haram kılmış bana Bu teala bima fi ha alimler e, Allah'ın kendilerini açtığı kadarıyla şeriatın <gülüyor> E, hikmetlerini anlatmışlar. Ama ne kadarını anlatmışlar? Bildikleri kadar hikmetini anlatmışlar. Yoksa fazlası olmaz. Yani alimler mesela bir ayetin diyorlar ki şu hükmün diyor, şöyle şöyle diyor maslahatla şeyleri vardır. Hikmetleri vardır diyorlar. Değil mi? Anlatıyorlar. Ama ondan kayıtlı değildir ki o sadece gördükleridir. Belki ondan o var olan hikmetlerin binde bir tanesi daha onun milyon katı var Allah subhanahu ve katında ama o ilim bize verilmemiş mesela evet <gülüyor> ha, ama hikmetini öğrenemedikleri şeylerde ne yapmışlar teslim olmuşlar Demişler ki orada da bizim aklımız ne idrak etmez bunu bu gaybi işleri idrak etmez. Tıpkı ruh gibi. Allah diyor ve yese'elûneke anir ruh. De ki sana e, ruhtan soruyorlar. De ki Rabbim onun ilminden bir, fazla bir şey size bildirmemiştir yani. Gizli tutmuştur. Hikmetleri vardır bunun çok. Ben mesela dikkat ediyorum. Yani az buçuk rukiyeyi de biliyoruz Allah'ım da olsun. Yani düşünüyorum eğer ruh ilmi biraz açılsaydı insan rahat durmazdı yani. Gerçekten rahat durmazdı yani. Hani daha azgınlaşabilirdi, şeytanlarla, cinlerle irtibat kurabilirdi. O ruh ilminin daha farklı boyutları olsaydı çünkü onlar da ruh siz de ruhsunuz. Siz madde aleminde zahir görünen katı cisimlersiniz. Onlar biraz daha saydamlar. Onlar biraz daha hava gibi böyle daha şeffaf varlıklar. Düşün ki insan ruh, ki insan ruhu da böyle bir şey yani. Ruh da dediğim gibi gaybî bir şey. Çok fazla şeriat onun hakkında bir şeyler bildirmemiş ama gözlemlenen, bilinen bazı şeyler cem ediyorum sadece. Netice itibariyle bunun birçok hikmeti var. Bu benim gördüğüm bir tanesi. Belki Allah Azze ve Celle'nin katında bunun milyon katı kadar hikmeti var. Allah bize bildirmemiş. Bu da imtihan gereği bize düşen teslim olmaktır. Evet. Feleis kabul ve ve ve nazar ve bize düşen heva'yı terk etmek, aklı kıyası terk etmek, teslim olup tabi olmaktır. Bu bizi kurtaracak şeydir. Burada kalalım inşallah. Kalan yerden devam ederiz Allah nasip ederse inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah velihü'sün, sözlerinin güzelliğinden bu kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanenel hamdülillahi rabbil alamin. Subhanekallahumma ve